Bundan sonra Cenab-ı Allah inkar edenlerin esas itibariyle kainatta inkarlarına dayanak teşkil edecek hiçbir delilin ve belgenin olmadığını anlatmak sadedinde şöyle buyuruyor. Esraîbillah أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّعُوا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ الله الله سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ دِالكَ onlar, yani o kafirler bunca delile belgeye rağmen Allah'ın varlığının ve birliğinin kesin ve tartışılmaz delillerinin sonsuz denilecek kadar kainatta mevcut olmasına rağmen o kafirler görmüyorlar mı? Neyi? Şu sayılacak hususu, buna bakıp görmüyorlar mı, idrak etmiyorlar mı? Allah her bir varlığı var etti veya birçok varlığı var etti ki bu varlıkların gölgeleri var. Gölge bırakan varlıklardan bahsediyor. İnsan nazarında gölgesi olan, Allah'ın gölgesi olan, gölgesi olan yarattığı gölgeli olarak yarattığı her bir şeye bakmıyorlar mı? Bunların gölgeleri sağa ve sola yöneliyor, meyle diyor. Kimisi rüzgar estiği zaman bazen de güneş hareketiyle gölgeleri de değiştiği zaman sağlara ve sollara gölgeleri meyle diyor. Meyle derken de Sücceden lillah, Allah'a secde edenler olarak gölgeleri meylediyor. Ve hum dâhirun, üstelik onlar da zillet ile secde etmektedirler. Secde kimlerden beklenir? Akıl sahibi varlıklardan beklenir. Yani secde etmek akıl sahibi varlıkların işidir. Melekler secde edebilir. İlkan anda hatırımıza gelen değil mi? Secde eder. İnsanlar secde eder. Cinler secde eder. O kadar mı? Değil. Değil. Akıl sahibi bir varlıkmış gibi gölgesi bulunan her bir varlığın da kendisine göre bir secdesi vardır. Kainat yalnız secde mi ediyor? Allahu Teala'ya aynı zamanda zikre diyor. Tesbih ediyor. Ve in min şey'in illa hamdi. bihamdi. Allah'a hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Bakınız, Arapçada akıl sahibi varlıklar için kullanılan zamir ile Akıl sahibi olmayan varlıklar için kullanılan zamirler farklılık arz eder. İsmi mevsullar farklılık arz eder gibi. Burada vehum de kullanılan zamir akıl sahibi varlıkların zamiridir. Erkeklere ait eril zamirdir. Yani. Çoğul olarak da kullanılıyor. Halbuki cansızlar çoğul olduğu zaman Arapçada tekil ve dişi zamir kullanılır. Niçin burada akıl sahibi varlıkların kendilerine uygun olarak, burada çoğula uygun olarak hum zamiri kullanılmıştır? Çünkü yaptıkları iş akıl sahibi varlıkların işidir. Allah'ın önünde zilletle eğilip secde etmek iş. Senin gibi secde eden bir kainat ile iç içesin demek. Her birimiz bizim gibi secde eden bir kainatın içerisinde Bizimle birlikte secde eden mümin bir kardeşimize bakışımız nedir? Ne ise bizim gibi secde eden hatta alçalarak Allah'ın önünde ve zilletle secde eden kainata da bakışımız daha farklı olamaz. Yani mümin kainatı Allah'ın kendisine gösterdiği ve hizmetine verdiği şekilde ancak kullanır. Onu hor kullanamaz. İhtiyacı olmayan bir yerde kainata zulmedemez. Hak etmediği bir şekilde kainatta tasarrufta bulunamaz. Bulunursa zulmetmiş olur öyle bir din düşünün ki ifade edindeyse taşa bile hak ettiği şekilde muamele etme durumundadır. Müntesibine bu mükellefiyeti veriyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir devenin yanına gidip geliyor. Kim bu devenin sahibi diyor? Benim ya Resulullah diyor. Bu devenin senden şikayet ettiğini bana söyledi diyor. Bu deven seni bana şikayet etti. Onu aç bırakıyorsun ve taşıyamayacağı kadar yük yükletiyorsun diyor. Bir daha bunu yapma diyor. Ey insanlar diyor aleyhissalatü vesselam yine şu hayvanları koltuk gibi kullanmayın diyor. ya. Çarşıda pazarda onların sırtında kurularak uzun uzun birbirinizle sohbet etmeyin diyor. Şu rahmete bakın ya. Şu Resulün merhametine şefkatine bakın. Bir de şımarıklık olsun diye hiçbir ihtiyaç olmadığı halde en lüks arabalarda en şımarık bir şekilde vın vın vın vın diye birbirleriyle yarışan, başkalarının gerektiğinde belki tehlikeye sokan şımarık, azgın insanları düşürüyor. Şu İslam'ın getirdiği edebe, terbiyeye, ahlaka bakın. Çarşıda pazarda hayvanların sırtlarında kurularak koltuk üzerinde oturuyormuşçasına öyle hayvanları kullanmayın diyor. Bu dinin yüce rasulünün bize öğrettiği edebe bakın, bize verdiği terbiyeye bakın. Hayvanların hukukuna riayet edin diyor. sakın ha diyor bunları koltuk bellemeyin diyor. Bir hayvana dahi zulmetmekten korkan bir kalp bir insan kendisi gibi bir insanın hakkına asla el uzatmaz. Göz dikmez tamah etmez. Hayvana dahi acıyan bir kalp hiçbir zaman kendi hemcinsine zulmetmeyi hayal bile etmez. Hatırından bile geçirmez. Niçin? Çünkü değil hayvan. Cenab-ı Allah gölge bırakan bir ağaç mesela. Gölgesi olan bir taş, gölgesi olan bir dağ. Her bir gölgesi olan her bir şeyin gölgesi diyor Allah'a secde eder. Hem de Allah'ın önünde alçalarak. Ya, Yani onlar da bizimle aynı Allah'a ibadet ediyorlar bizim gibi. Belki biz günde beş defa secde ederiz ama onlar her bir gölgesi hareket ettikçe günde belki yüzlerce belki binlerce kim bilir kaç secde eder bilemiyoruz ki. Kainat Allah'a ibadet ederken insan bunu düşündüğü vakit Allah'a ibadet etmekten etmemekten hayal etmez mi? Allah'a ibadet etmiyor diye utanmaz mı? Allah'ın hükmüne teslim olmuyor diye kendisini kıramaz mı? Kendine gel demez mi kendisi? Buyurun ayet-i kerime yine devam ediyor gölgeleri secde ediyor ve bir daha velillahi yescuduma fi's semawati ve ma fi'l ardı min dab yeryüzünde debelenen hareket eden ne kadar canlı varsa göklerde ve yerde hepsi de Allah'a secde ediyor göklerde ve yerde her ne varsa Canlı namına hareket eden varlık namına hepsi Allah'a secde eder. Başka, vel melâike, melekler de secde ediyor. Ve hum işte onlar, ve affel, ve hum la yestekbirûn. Ve büyüklükte taslamazlar bu melekler özellikle göklerde yerde, sağa sola gölgeleri eğilenler alçalarak zilletle secde ederler. Göklerde olan herkes, yerde bulunan bütün canlılar ve melekler de büyüklük taslamadan Allah'a secde ediyorlar. Sen istersen secde etme. Bizati allah Teala secde edenlerin azlığından dolayı bize namaz kılın demiyor ki, Kendisine itaat edenlerin azlığından dolayı bize bana itaat edin demiyor ki. Bizim itaatimize muhtaç olduğu için, ona ibadete ihtiyacımız olduğu için, onun hükümlerine boyun eğmeye ihtiyacı olduğu için bize itaat edin demiyor ki. Veya tiranlar, diktatörler, zalimler gibi zulmetmekten veya başkalarının önünde boyunlarını eylemek, eğmesinden lezzet aldığı gaddarca hunharca zevk aldığı için haşa bize boyun eğin önünde demiyor ki bunlardan dolayı değil ki bu gibi münasebetlerle zaman zaman hatırıma geldiğince hatırlattığım ama gerçekten çok muhteşem bir hadis ravileri hep şamlıdır müslümde yer alıyor onun için alimler derler ki şam ehlinin bugünkü Suriye Rabbim o Müslümanların yardımına koşsun imdat kederlerini mazlumiyetlerini feraha tebliyle eylesin Şam ehlinin rivayet ettikleri en şerefli hadistir diyorlar hadis alimler hadis diyor şu ey insanlar diyor ben yalnızlıktan sıkılmamıştım ki sizinle teselli bulayım diye yaratmış olayım diyor. Muhtaç olduğum için bir şeye ihtiyacım olduğu için de size ihtiyacım olduğu için de sizi yaratmadım diyor. İlkinizle sonunuzla cinlerinizle insanlarınızla hepiniz bir araya gelseniz ve hepiniz ihtiyaçlarınızı arz etseniz her birinizin tek tek ihtiyacını karşılasan, bu dahi mülkümü eksiltmez. Gerçekten şerefli ifadeler. İnsanınızla, cinninizle, aranızda en müttaki olan kimse, hepiniz aynı onun kalbi gibi bir kalbe sahip olsanız, ve o kalple hepiniz bana ibadet etseniz, bu dahi benim mülkümde bir şey arttırmaz. İhtiyacım yok. Muhtaç olan bizleriz. Mutlak aciz olan bizleriz. Mutlak, fakir ve muhtaç olan bizleriz. Bizim ona ihtiyacımız var. Her şeyimizle ona muhtaçız. Ona ibadete de dolayısıyla muhtaçız. Ne diyor Hasan-ı Basri? Miskinun İbn-i Tuntinuhu Al-Arka Ve tuzihi al Ve tektüluhu Al-Şerka Adem oğlu zavallı Bir mahluk diyoruz. Terledi mi kokar? Terledi mi kokar öyle mi? Öyle. Sivilsin de dahi onu rahatsız eder. Öyle mi? Geliyor yok, kanımızı yapıyor, bir ya farkına varıncaya kadar elimizi ona uzattığımızda o alıp gidiyor, başını alıp gidiyor. Vatqtuluhu al Sharqa, <gülüyor> baza da nefes suda ufacık bir şey kaçtı mı olur? O kadar aciz bir varlık, o kadar aciz bir varlık. Birbirimizin kokusundan bazen rahatsız bile oluyoruz, ama önleyemiyoruz elimizde bir şey yok, gelmiyor. elimizde bir şey gelmiyor, ne yapayım? Adam ol, budur. Ha, haddini bile adam olu diyor Cenab-ı Allah. Kendini bir şey sanma, hiçbir şeysin sen. Oh. Acizliğini bil. Allah'ın önünde boydunu ey. Bir taraftan çok aciz, bir taraftan diğer varlıklara göre de çok güçlüsün. Küçücük bir çocuk, kocaman bir fili önüne katıp götürebiliyor. Öyle mi? Havalarda uçabiliyoruz. Denizin dibine iniyoruz. Balığı yakalıyoruz. Efendime söyleyeyim, uçan kuşu da öldürüyoruz. Allah Allah. Buna karşılık yine de hasan Basri'nin dediği gibi, acizlik içerisinde aciziz. Bizi hem güçlü hem zayıf, bir bakıma güçlü, bir bakıma zayıf olarak yaratan ve gücü her şeye muktedir. Güçlünün gücünü de veren, onu gerektiği kadar da zayıf kılan Allah var. Her şeye kadir. Bakınız bizi böyle çelişkilerle yaratan yani acizliği de, zayıflığı da yaratan mutlak kudret sahibi bir Allah'ın konuyuz biz. Kainatta da öyle. Büyük acizlikler de var, büyük güçlükler de var. Kocaman kocaman dağları bir iki dinamitle büyürüyorsunuz. İşte tonlarca kayaları, bilmemeleri vesaireleri parçalayıveriyorsunuz. Atomdan daha bahsetmiyoruz. Atomun gücünden vesaire. Cenab-ı Allah. buyur, Zerre. Atom dediğimiz şey zerre. Aklı hayali durduracak kadar bir güç. Bu zerrede bu kadar gücü kim yaratabiliyor? Nasıl koyuyor? Nasıl yerler? Bunun izahı yok. Allah'ın kudretinden başka. Hiçbir şeyle izah edemez. Allah'ın halikiyetinden başka hiçbir şeyle izah edilemez. O halde bu kadar aciz, bu kadar güçsüz, bu kadar çaresiz kendi varlığını sürdüremeyen Merhum Sadî Şirazî'nin dediği gibi her bir nefes alıp verişimizde bir alırken bir verirken iki defa şükretmemiz lazım. Çünkü nefesi alırsan vermezsen ölürüz. Alırsak veremezsek ölürüz. Verirsek alamazsak yine ölürüz. Sırf bir nefes alıp verişimiz denk bir defa şükür yani bir defa elhamdülillah manasına değil. Bundan dolayı hayatta kalmanın şükrü, hayatın idamesinin şükrü ne kadardır bilemiyoruz ki. Onun için Şöyle güzel bir dua vardır. Elhamdülillah hatta yerda. Velhamdülillah iza radiya. Velhamdülillah ba'da rıza. Allah benden razı oluncaya veya ham edilmekten kendisine ham dolunmaktan razı oluncaya kadar elhamdülillah. Razı olduğu zaman yine elhamdülillah razı olduktan sonra yine elhamdülillah razı oluncaya kadar razı olduğu için de elhamdülillah elhamdülillah ki razı oldu ya hiç razı olmazsa bizim hamdimizin kıymeti de olmaz razı olduktan sonra da razı olduğu için bir daha hamd etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah onun için Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim Değil mi? Azimüşşan, elhamdülillah diye başlıyor. Evvela bizi Müslüman olarak kalkettiği ve bu kitabı indirmek lütfunda bulunduğu için evvela ola hamd. Bütün hamdü senalar, her türlü hamdü senalar. Kendisi razı oluncaya kadar. Namaz esnasında bir sahabi rükudan kalkınca, Resulullah aleyhissalatü vesselam elhamdülillah dedikten sonra diyor ki yüksek sesle Peygamber aleyhissalatü vesselam da duyuyor hamden, kefiren tayyiben mübareken fihi mil as semavati vel ard ve mil şeyin mişeyin Allah'a pek çok pek mübarek göklerin ve yerin Dolusu, yer dolusu kadar Allah razı oluncaya kadar Allah'a hamdolsun diyor. Ne kadar güzel bir ifade. Fasahat belagat budur yani. Namazı bitirdikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam birisi böyle bir söz söyledi diyor o diyor. Sahabe ses çıkarmıyor kendisi de acaba yanlış bir şey mi yaptım diye. Korktuğu için sesini çıkarmıyor. Peygamber kim diyor o sözü söyleyesin, öylesin, kötü bir şey söyleme diyor. Yemin olsun on küsur melek gördüm, Her birisi bu sözü alıp Cenab-ı Allah'a götürüp bu sözün mükafatı nedir diye sorup yazmak üzere birbirleriyle yarıştıklarını gördüm diyor. Allah'a hamd etmek şu uğruna vararak Allah'a hamd etmek o kadar büyük bir ameldir. Allah'ı tesbih etmek, Allah'a secde etmek, Allah'a kulluğun farkına varmak yani kısacası, amellerin gerçekten en büyüğüdür. Kul, Allahü Teala'yı Rabb olarak bildiği zaman, devhid ettiği zaman, şanını yücelttiği zaman Cenab-ı Allah da Rabb olarak, ilah olarak kuluna gerekli rahmetiyle mükafatıyla muavele buyurur. Onun için Kutsi Hadis'te yine Fatiha ile alakalı olarak diyor ki ben diyor namazı yani Fatiha Suresini kendim ile kulum arasında ikiye ayırdım diyor. İkiye taksim etti. İkiye böldüm. Birinci bölümü nedir? İyake ne abudu'ya kadar Allah'a hamdü senayı ifade ediyor. Rahman'ın rahimi olduğunu vesaire diye bütün Allahü Teala'ya hamd senayı, din gününün maliki olduğunu ve buna benzer allah Teala'nın azametini, uluhiyetini, rububiyetini dile getiriyor. Ondan sonra ne diyoruz? İyake sonra abudu ve eyyake nestain'den sonra, bizden Allah'a olan kulluğu belirtiyor. Bir tarafta Allah'ın rububiyet ve uluhiyeti, diğer taraftan bizim umudiyetimiz. Ondan sonra bize ait olan bölüm başlıyor. İhdine sıratel müstakim diyoruz. Bizi dost doğru yola iler. Biz sana hamd ediyoruz ya Rabbi. Ettik. Hamdimizi bildik. Hamd edilmesi gerektiğini bildik. Hamd ettik. Bu sefer de kulluğumuzu da ifade ettik. Ama sana kulluk etmek için senin bize doğru yolu göstermen lazım. Sen bize doğru yolu göstermezsen biz göremeyiz. Sen bu doğru yolda bize sebat vermezsen biz devam edemeyiz. Bizden lütfunu esirgeme diyoruz yani. Ben de diyor kuluma istediğini vereceğim diyor. Salatı müstakime iletmeni mi istedi? İleteceğim. Bu kitabı indirdim evvela. Değil mi? O halde bu kitaba uyacak, samimi olduğunu ispat edecek. Bana dost doğru yolu ilet, beni dost doğru yola ilet dediğinde sabit kalmak istiyorsa ben onun duasını kabul ettim. Şu dost doğru yolun hangisi olduğuna dair ona kitabımı indirdim. O da bu kitaba tabi olsun. Demek o işte melekler Allahu Teala'ya herhangi bir şekilde büyüklenmeksizin ibadet ederler. Üstelik yahafun rabbahum min fawkih. Yukarılarındaki üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Bunun için ne yaparlar? Ve yefaluna ma ve emrolunduklarını yaparlar. Yerine getirirler. Kendilerine ne emir ediliyorsa eksiksiz olarak onu ifa ederler. Onu gerçekleştirirler. Bakın ayet-i kerimeler insanın dışındaki cansız varlıklarla meleklerden söylüyor. Hepsinin ortak tarafının da allah Teala'ya itaat olduğunu, Allah'a ibadet ettiklerini, secde ettiklerini anlatıyor. Secde, Allah'ın önünde insanın ve mahlukatın zillet ve itaatlerini ifade etmelerinin en ileri derecesidir. En ileri derecesi ve Cenab-ı Allah bize kainatın da kendisine ibadet ettiklerinden, secde ettiklerinden bu ayetlerde, meleklerin de, göklerde ve yerde bulunan her bir şeyin de, cansızlar da dahil olmak üzere, cansızlar da dahil olmak üzere, secde ettiğinden bahsediyor. Ondan sonra işin özetini söylüyor. Secdenin yorumu nedir veya secdenin genel çerçevesi nedir? Emrolunanı yerine getirmektir. Yani kullarım siz kötü bir istisna olmayın diyor bize. Kainatta her ne varsa bana ibadet ediyor, bana secde ediyor, itaat ediyor. Siz bunun dışına çıkmayın. Siz de böyle olun diyor. Size yakışan meleklere benzemektir. Size akışan taştan daha aşağı olmamaktır. Size akışan hayvandan farklı olmamaktır. Hayvandan daha aşağı olmamaktır. Canlı her ne varsa o dahi bana secde ediyor. İster meleklerden ibret alın diyor, ister diğer canlılardan ve cansızlardan ibret alın. Hepsi bana ibadet ediyor. Hepsi bana secde ediyor. Siz niye bunun dışına çıkacaksınız diyor. Böyle. Yani dur. Hani Türkçe'de diyor ya kızım sana söylüyorum gelinim sen Allah. O Bakın diyor bütün mahlukat bana secde ediyor. Bütün mahlukat bana secde ediyor. Ey insanlar size de yakışan böyle secde yetmelidir. Bu şekilde emirlerime, şeriatime, ahkamıma itaat etmenizdir. Ben sizi bunların hepsinden üstün tuttum. Öyle mi? Öyle. Nasıl üstün tuttu? وَلَقَدْ bani بَن۪ي اَدَمٍ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْفُلْقِ Vefddzlناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. <gülüyor> Andolsun biz Adem oğullarını çok mükerrem kıldık. Üstün şereflere sahip ettik. Üstün yaptık. Mükerrem, kerim yaptık. Kerim, kerim hem çok değerli hem çok şerefli Banası. Ve onları Gemilerde taşıdık. Gemilerde taşıdık. Ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan olabildiğince üstün kıldık diyor. Üstün kılmanın bir göstergesi gemilerde taşımak. Buyurun. Gemilerde taşıdan en özel insanlar Kimlerdir? iman edenlerdir. Delili ne? İnsanlık tarihinde yapılan ilk gemiye ancak iman edenlerin bilmiş olmasıdır. Nuh Aleyhisselam başta olmak üzere. Bu özellikle müminlere bir ikramdır. Ya? Bu ikram dururken bize bunca ikramları yapmışken biz nasıl orada Allah'a secde etmeyiz? Dediğim gibi secde Allah'a ibadetin ve itaatin en ileri derecesidir. O de, Şeref ve haysiyetine düşkün olan insanın yapacağı tek bir şey vardır. Rabbim ne ise ben ona itaat edeceğim. Boyun eğeceğim diyecek. Başka bir seçeneği yoktur. Ve başka türlü şerefini muhafaza etmenin imkanı da yoktur. Allah'ın bize vermiş olduğu tekrimi, şeref ve haysiyeti korumanın tek yolu Allah'ın emir ve hükümlerine riayet etmektir. Ha, birileri biraz bu sözü alıp kötü saptırmak istiyorsa, Efendim işte ne, ne hakla bunlar Müslümanlar, Müslüman olmayanlar şerefsizdir diyorlar. Bizim söylediğimiz onlar kastettikleri şeref değildir. Allah'ın verdiği şereften bahsediyoruz. Allah'ın Adem oğluna verdiği şerefi muhafaza etmenin yolu, istedikleri gibi anlasınlar. Muhafaza etmenin yolu Allah'ın şeriatına tabi olmaktır. Kendileri bir şeriata tabi olmayanlar şerefsizdir. Demek mi istiyorsunuz falan filan? Neticesini çıkartıyorlarsa Allah'ın dediği budur diyoruz biz. Allah Teala şerefli olmanın yolunu Şerefini yani orada kerem manasındaki şerefi muhafaza etmenin yolu Allah'ın şeriatına tabi olmaktır. Diyoruz, onlar istedikleri, isteyen istediği gibi anlasın. Biz demiyoruz ama onlar doğru anlıyorlar. Anlıyorlarsa ise anlasınlar. Biz diyoruz ki şerefli olmak ancak Allah'ın şeriatına tabi olmaktan geçer. Başka bir yolu yoktur bu işin. Şerefli olmak isteyen herkes bu şeriatta gelsin. Şerefli kalmak isteyen bu şeriatta kalmaya devam etsin. Bu şeriata riayet etmeyi sürdür. Yapacak başka bir yol yok. Şerefli olmanın, Allah'ın bize verdiği şerefi muhafaza etmenin ikinci bir yolu yoktur. Bitti. Çünkü melekler de böyledir. Ne emrolunuyorlarsa onu yapıyorlar. Ve İşte Cenab-ı Allah diyor ki bütün kainat bakın diyor. Taşıyla, toprağıyla, cinniyle, insanıyla, melekleriyle. Bütün mahlukat bu şekilde bana ibadet etmektedir. İstisna kimlerdir? Allah'a itaat etmeyen şeytanlar, insanı azdırmak isteyen şeytanlar ve doğru yolu bırakan insanlar, uzaklaşan insanlar terk eden insanlar. Rabbim bizleri hayvanlardan daha alt bir mertebeye indirmez. Aa, Çünkü hayvanlar Allah'a itaat ediyorlar gerçekten. İtaat etmedin mi, etmedi mi bir kimse o mertebeden de daha aşağıya düşüyor. Ayet-i Kerime devam ediyor. Efendim. O Allah'a itaat etmeyen insanların ama azalarını Allah'a terk ediyor denir. Mesela kan görevini yapıyor, mühim görevini yapıyor. İbadet iki türlüdür. İhtiyari ibadet, ızdırari ibadet. Yani mecburi ibadet herkesin ortak ibadetidir. Bu zaten olan bir şeydir. Bu ibadet ecri gerektiren bir ibadet değildir ıstırar ibadet yani mecburiyet altında yapılan. Yani insan isteğiyle bu ibadeti yapmıyor. Kafirin de müminin de istese de istemese de kalbi çalışır. İstese de istemese de midesi yemeği hazmeder. İstese de istemese de kanı damarlarında dolaşır. Hayatta olduğu sürece, sağlıklı olduğu sürece bu böyledir. Bundan dolayı ecir kazanmak veya günahkar olmak... Sos konusu değildir. Vazifelerini yapmadığı zaman da günahkar olmayız. Diyelim ki bir adamın kalbi tekler. Allahü Teala ona kalbin niye tekledi diye sormaz. Çünkü ızdırarı bir hadisedir bu. Tamam mı? Mecburiyet altında olan bir hadise. Bu bizim işimiz değil. Kendi irademizle yaptığımız bir iş değil. Bizim mükellef olduğumuz ibadet, sevabın ve ikabın, yani cezanın, Mevzu bahis olduğu ibadet ihtiyari ibadettir. İrade ile yapılan ibadettir. Bundan dolayı ecir kazanmak söz konusudur, yapılmaması halinde günah kazanmak mevzu bahisdir. Kastedilen ibadet budur. Yani ecre medar olan Allahü Teala'nın şeriatı da bunun için iddirmiştir. Dikkat ederseniz şeriatta kalbinizi şöyle çalıştırın diye bir hüküm yok beyninizi şöyle çalıştırın veya şöyle çalıştırmayın. Yani beynin fiziksel işleyişinden bahsediyorum. Yoksa aklı kullanmaktan değil. Böyle diye bir şey yok. Mideniz şöyle çalışsın diye bir hüküm yok. Ama midenize şu yemeği indirin, bu yemeği indirmeyin diye hüküm var. Kalbinizi, zihninizi şu işlerle meşgul edin, bu işlerle meşgul etmeyin var. Ama kalbiniz şöyle çalışsın, beyniniz şöyle çalışsın, yani kendi otomatik çalışmalarıyla alakalı yok. Şey, mevzu bahis olan bizim irademiz ve tercihimizle olandır. Neye Mükafata ve cezaya konu olan onlardır. Kendi irademiz dışında oluyor veya olmuyor. Allahü Teala beni niye şu tarihte doğdur Ben kendi irademle doğmadım ki. Niye şu şehirde doğdun? Niye şu anne babadan dünyaya geldin? Niye şu ırktan oldun? Değil. Bunlar hepsi Allah'a itaattır. Doğru. Ama ıztirari itaattır. Bunlardan dolayı ecir olmaz. Günah da olmaz. Bir kimse diyelim ki kafir bir anne babanın evladıdır. Buradan dolayı günah mı kazanır? Hayır. Çok iyi bir anne babanın, bir peygamber evladıdır. Paraza. Peygamber evladı olduğu için ek bir Göstergesi var mıdır? Yoktur. Öyle bir şey yok. Şey yok. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor Tahrim suresinde? Allah iman eden kadınlara efendim ve söyleyip Firavun'un karısını ve şehidi verdi diyor. Meryem'i verdi misal. Kafirlerin karısı, olan kadınlara da Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal. Biri Firavun'un karısı, yerine bir şey. Ha biri müminlere örnek, biri kafirlere. Yok sen Firavun'un karısısın. Dolayısıyla kusura bakma sen ne kadar iyilik işlersen işler hiçbir hükmü yok demedi allah Teala. Haşa demezler. İradeyle olan işlerden sorumluyuz. İbadet onunla alakalıdır. Onun için yes cüdü diyor. Fiili Allahü Teala onlara isnat ediyor. Secde edenlere isnat ediyor. Ha bunun manası şu. Taş, toprak vesaire mükellef olmayan varlıklar Allah'a itaat ederler. Ama itaatlerden dolayı ayrıca sevap kazanmazlar. O ayrı bir konudur. Fakat burada ayet onlardan bahsetmesi e, ayet onlardan bahsetmesi insanlara ibret teşkil etmesi içindir. Bakın onlar akıl sahibi ve mükellef olmadıkları halde itaat ediyorlarken biz size akıl verdik ve size bu itaati Seçiminize bıraktık. Siz öncelikle itaat edin manasındadır. Şey ayetlerin manası bu. Ondan sonra ayet kelime şuna işaret ediyor. Evet, insan kainata bakarak aklını kullanarak bu kainat yaratıcısız ve kendiliğinden meydana gelmemiştir. Bu kainatın işlediği yasalar vardır. O yasalara göre kainat faaliyetini sürdürmektedir, varlığını sürdürmektedir gibi birçok neticelere varabiliriz. Dolayısıyla bütün bunlar bir yaratan tarafından ortaya konulmuş meydana getirilmiştir. Sonucuna da varımız. Ama bir ihtimal Allah acaba birden fazla mıdır? ihtimali de geldiğinden ötürü hemen elli birinci ayeti kerime bu hususu gündeme getiriyor. Çünkü şimdiye kadar gördüğümüz derslerimizde bu ders, geçen ders gördüğümüz ayetler neyi anlatıyor? Gerek kainattaki deliller gerek rasuller. Değil mi? Ne diyordu? Biz ne kadar peygamber gönderdiysek Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye gönderdik. Diyor. Gerek bu ayetler gerek varlık alemindeki ayetler insanın şu neticeye varıyor Allah vardır ve Allah'a ibadet etmek gerekir peki Allah acaba birden fazla olabilir mi ihtimali de Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte mevzu bahis olduğundan ötürü Cenab-ı Allah 51. ayet-i kerimede hemen şöyle buyuruyor ve kâle allâhu lâ tettehizû ilâheyni thneyn innemâ huve ilâhum vâhid ve Allah buyurdu ki asla iki ilah edinmeyin. O ancak bir ve tek ilahtır. Yalnız benden, bu sebeple yalnız benden korkun. Diyor. Çünkü iki ilah olmasının manası yoktur. İki ilah olursa biri diğerini aciz bırakır. Veya biri diğerine karışmaz. istemese dahi. Niye? Barış yapmak zorundadırlar çünkü. Barış da ayrı bir acizliktir. Zıt kuvvetler arasındaki barış da acizliğin farklı bir tarafıdır. Yani ben seni ortadan kaldıramıyorum demektir. Zıt kuvvetler birbirleriyle çatışıyorlar ve bir noktadan itibaren barışıyorlarsa ikisi de birbirlerinin varlığını kabul ediyor. Aynı zamanda kendilerinin de güçlerinin onun sınırına kadar Ulaşabildiğini ancak kabul ediyorlar. Bu da acizliktir. Onun için Cenab-ı Allah yok öyle bir şey diyor. Bu uçsuz bucaksız kainat mutlak gücü sınırsız, kudreti sonsuz ve her hususta yalnız kendisine itaat edilmesi gereken, ilah o demek, yalnız uluhiyeti kabul edilmesi gereken bir ve tek ilah vardır. Dolayısıyla başkasından korkmayın. Korkacaksanız yalnız benden korkun. Benim irademi, emirlerimi hiçe sayacak şekilde korkusuzluk, daha doğrusu başkalarından, benden daha fazla korkmayın. Benim korkum, bütün korkuların belirleyicisi olacak. Yani tek korku benden korkun. Benim emirlerime aykırı hareket etmedikten sonra geri kalan hiçbir şeyin sana size zararı olmaz. Verecek gibi görünseler dahi o zarar sizin benim nezdimdeki mükafatınızı, ecrinizi, makamınızı, mertebenizi yükseltir. Şehit ölümü diyor aleyhissalatü vesselam ancak bir karıncanın ısırmasının verdiği acı kadar hisseder. Niye? Çünkü Allah'a itaat uğrunda küffarın kendisine tattırdığı ölümün acısı o kadar küçülür. Ashab-ı ateşlerde diri diri yakıldılar. Yüce Resulün bu hadisine istinaden yemin edebilirsiniz ki Ashab-ı o ateşin acısını ancak bir karıncanın ısırması kadar hissetmiştir. Rabbim dilerse o kadarını dahi hissettirmez. Rabbim dilerse zevke dönüştürür. <gülüyor> Onun için imanın dünya gözüyle görülenden çok farklı hükümleri var. İman büyük bir hadisedir. İstisnahi bir hadisedir. Firavunun sihirbazları ne dediler? Ben sizi öldüreceğim. El ve ayaklarınızı çaprazlama kesip yüksek yüksek hurma ağaçlarını asacağım sizlerine. Onlar ne dediler? Daha ölmeden önce imanın kendilerini çıkardığı mertebeyi dile getirdiler. Senin vereceğin hükmün bize hiç etkisi olmaz bize sökmez dediler İstediğin hükmü ver dediler ya dediğini yerine getiremeyecek kadar güçsüz değil yapabilirdi ve Firavun zil'a diyor kahzuklar sahibi Firavun ya daha önceden insanları yani o zamana kadar Sihirbazlara gelinceye kadar insanları güneşte, kızgın güneşte yere yatırır. Çaktığı dört kazıkla alabildiğine kadar insanı en geniş şekliyle bağlar dört tane kazığa ve orada ölüme terk edermiş. Bir tefsire göre ve firavne zil evtâdin zül evtâd yani kazıklar sahibi firavn'ın tefsiri bu. Bu şekilde öldüren, onlar da böyle öldürebilirdi. Tekin öldürdü. Onlar ne dediler? فَقْضِ مَا اَمْتَقَاطِ Dilediğin hükmü ver. اِنَّكَ تَقْضِي hadi hayatın dünya. Sen ancak bu dünya hayatına hüküm verebilirsin. Görünüşteki o aciz sirbazlar Firavun'u ne kadar aciz düşürdüler görüyor musunuz? Meydan okuyorlar ya. İman işte imanın hükmü budur. İmanın hükmü budur. Bir anda yeryüzünün ahkamı imanın önünde yerle bir olur. Tağutların hükümleri müminlerin ayaklarının altındadır. Adlarına ne derlerse desinler. Kimler o kanunları, yasaları yaparsa yapsın. Hangi makamlar, hangi ünvanlara sahip olanlar yaparsa yapsın. O ki Allah'ın hükmü değildir. Müminin ayağı altındadır o hükümler. Yasalarda, anayasalarda hep öyle. İmanın hükmü bu. Hiçbir hüküm imanın ahkamıyla boy ölçüşemez. Asla. İşte onun için Cenab-ı Allah diyor ki ey müminler sizin aklınız bakın. Evet. Gösterdiğim ayetler, anlattıklarım, zikrettikleri, ettiğim bu hususlar sizleri bir ve tek ilahı kabul etmeye götürmelidir. Birden fazla ilahın varlığı mevzu bahis değildir ve yalnız feiyyaye farhabun, yalnız benden korkun. Ondan sonraki ayet-i kerime de tekrar Allah Teala'nın göklerde ve yerde ki her şeye sahip olduğunu ve lehüddin uasibe diyerek din katıksız olarak yalnız onundur diyerek itaatin sadece ve sadece Allah'a olacağını belirtiyor Allah'ın olacağını Allah'a yapılacağını belirtiyor önümüzdeki ders inşallah buradan devam edeceğiz derslerimize devam eden çoğunuzun tanıdığı bir İsmail kardeşimiz öğretmen İsmail kardeşimiz ağır bir hastalık neticesinde ameliyat geçirmiş bulunuyor. Cenab-ı Allah kendisine şifa bekleyen bütün kardeşlerimize, darda kalmış bütün Müslümanlara dünyanın neresi doğrusu olsun, imdadlarına yetişsin, onların yardımcıları olsun, çektikleri sıkıntıları onların da yavrularını da çoluk çocukların çevresindekilerin de acısını ecirsiz ve mükafatsız bırakmasın, onları tesellilerinden mahrum etmesin, kendilerine dünyada da ahirette de yar ve yardımcı olsun, Sıkıntılar, zorluklar, ecirlerin yükselmesine sebep olsun. Amin. Dünyada çektikleri zorluk ve sıkıntıları onlara ağır gelerek Allah'ı razı olmayacakları bir noktaya getirmesin. Amin. Rabbim bizleri de onları da bu zor durumlarda hep muhafaza buyursun. Amin. Yardımcımız olsun, yanımızda olsun. Amin. Bizim ondan başka ne bir Mevlamız ne Amin. bir yardımcımız vardır. Subhan Rabbi ki Rabbi Al-Âzât Âmma yasifun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala al